Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Çevre temizliğinde farkındalık yaratmak için tüm dünyada başlatılan Let's Do It hareketi Türkiye'de de 81 ilde birden yapıldı ve 100 binin üzerinde insan katıldı. Sadece İstanbul'dan 60 ton çöp toplandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da Sarıyer'deki ormanlık alanda çöp topladığı etkinlik İstanbul'da 16 ayrı noktada yapıldı. Let's Do It İstanbul temsilcisi Görkem Önal, Türkiye'de 100 binin üzerinde bir katılım var. Sadece Kadıköy Moda'da 600 gönüllü yaklaşık 700 çöp poşeti doldurdu. İstanbul'dan ortalama 60 ton çöp çıktı. Sadece bir tane dünyamız var o halde onu temiz tutalım dedi Görkem Önal ve Hürriyet'e yaptığı açıklamada. Tüm dünyada 169 ülkede bugün bu etkinlik yapıldı. Türkiye'de de 100 bin üzerinde katılım var. Dünyayı bir günde temizlemek ve farkındalık için yaptık bunu. Çöpü atan biz değiliz ama bu memleket bizim. Bakırköy Botanik Parkı'ndaki etkinlikte atıksız yaşam platformu kurucusu Zeliha Sunal da şunları söyledi. Atmadan önce düşünmek lazım. Attığımızın ne işe yaradığını bilmek gerek. Geri dönüşüm çok önemli. Sentetik plastik elyaflar almak için atık almaya başladık yurt dışından. Türkiye'de atık malzemelerin sadece %1'i geri dönüştürülüyor. Türkiye'de yılda 35 milyon ton çöp çıkıyor. Bunun gibi 179 ülke olduğunu hayal ederseniz... Yedinci kıtanın niye oluştuğunu anlayabilirsiniz. Ben de farkındalık için buradayım. Kirletmeye, atmaya artık dur demek gerekiyor. Artık çöplerinizi yere atmayın. Atıkları toplama işlemi insan emeği, araç yükü, benzin kullanımı demek. Biraz daha dikkatle dünyayı daha yaşanabilir hale getirebiliriz dedi. Pagos üretici pazarında stand açan 7 kadın Kadife Kale'deki kadınların hayatını iyileştirmek üzere İzmir'deki Pagos Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kurdu. Bölgede kadınlara destek olmayı amaçlayan Pagos Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Kadife Kale'nin gastronomik değerlerinin kent yaşamına dahil olmasını sağlayacak. Kadife Kale'de midye yapan kadınların üretim koşullarını iyileştirmekten ürünlerini markalaştırmaya kadar pek çok hedefi var kooperatifin. Kurucu ortaklarından Birven Alpergün de şöyle demiş. 3 yıl önce Hasan Özdemir Mahallesi'nde açılan semt merkezindeki meslek kurslarına katıldım. Daha sonra kadın emeği değerlendirme vakfı aracılığıyla girişimcilik, finansal okuryazarlık ve kooperatifçilik üzerine eğitim aldım. El emeği, tekstil ürünleri satıyorduk. Başkan Tunç Soyer'in Kadife Kale'deki girişimiyle heyecanımız arttı. Yedi kadın bir araya geldik ve kooperatif çalışmalarımıza başladık diyerek özetlemiş durumu. Kooperatifçiliği ekonomik bir kalkınma modeli olarak gördüklerini vurgulayan Alper Gün, kooperatif olarak ilk beş yıl içinde hedefimiz midye yapan kadınların aldıkları ücretleri arttırmak ve sektörde belirleyici olmak. Burada yoğun bir kadın yoksulluğu var. Kooperatif olarak bunun önüne geçmek istiyoruz. Midyenin daha hijyenik koşullarda yapılmasını sağlamak için midye tesisinin kurulması konusunda da aktif olacağız. Ürünlerimizin markalaşması, şehrin farklı noktalarında satılması da hedeflerimizin arasında diyor. Kooperatifin kurucularından Filiz Çakar kadınların kolektif çalışmayı yaşayarak öğrendiklerini söylüyor ve 7 kurucu ortağın gece gündüz çalışarak örnek olmaya çalıştıklarını söylüyor. Cornell Ornitoloji Laboratuvarı, binim insanları Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki kuşların üreme popülasyonunun 1970'ten bu yana yaklaşık %30 oranında azaldığını tespit etti. Binim insanları yaşamımız boyunca yaklaşık 3 milyar kuşun kaybolduğunu söylüyor. Bu şaşırtıcı kayıplar tüm habitatlarda meydana gelmiş durumda ve serçeler, ötlekler, ardıçlar gibi yaygın türlerde bile hızla azalma var. Bulgular hava durumu radarını kullanarak göç eden kuşların hacmini saptamak için yeni tekniklerden ortaya çıktı. Bunun yanı sıra vatandaşların da dahil olduğu yaklaşık 50 yıllık kuş gözlem verileri de kullanıldı. Veriler doğadaki kuş popülasyonlarının dörtte birinden fazlasının hızlı bir şekilde kaybedildiğini gösteriyor. Bu doğal sistemlerimizin bir zaman yaptıkları yaşamın zenginliğini ve çeşitliğini destekleme yeteneğini kaybettiğinin de bir işareti. Veriler koruma alanı yaratıldığında kuşların dirençli olduğunu gösteriyor. Su kuşları %56 oranında artarken odaklanan koruma fonları ve korumaları sayesinde yırtıcılar %200 oranında artmış durumda. Science dergisinde yayınlanan çalışma uzmanların batı yarımküredeki çok sayıda kuş kaybını tahmin etmeye çalıştıkları ilk araştırma. Çalışma belirli bir tür habitat, bölge veya tehdit üzerine odaklanmıyor. Birçok kuş türünün zamanla Ağır nüfus kayıpları yaşadığını gösteriyor. Araştırma ekibi 529 türün üreme popülasyonunu birçok alandan veri toplayarak analiz etti. Hava durumu radarları yalnızca son 10 yılda gece baharı göç eden kuşlarda %14'lük bir düşüşe işaret ederekken yazarların daha uzun dönem araştırma eğilimlerini doğrulamasına da yardımcı oldu. Özellikle de izlenen uzak kuzey habitatlarında üreyen kuşlar için çok ciddi bir azalma. %30 düşüş var dünya genelindeki popülasyonlarda. Kirazlı altın madeninin ruhsatı 13 Ekim 2019'da sona eriyor. Kaz Dağları kardeşliği ruhsatın yenilenmemesi için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na direktçe yazmaya davet etti herkesi. Direktçe Kaz Dağları kardeşliğinin sosyal medya hesaplarından Uşaklıarsınız. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Azaliyanızdan Uygar Özesi. Sadece bugünkü değil